Merhaba oğlum. Hazırlayan ve sunan İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi, KOBI Danışma Birimi Danışmanı ve Odamız Mali Danışmanı İsmail Hakkı Güneş. Sevgili dostlar, saygıdeğer yazıcı, dostlarım, saygıdeğer dinleyiciler. Bir Z raporuyla yine karşınızdayız. Bugün çok güncel bir konuyu işleyeceğiz. Dün resmi gazetede yayınlanan varlık barışı ile ilgili olarak gelişmeleri aktaracağım sizlere. Birlikte karşılıklı konuşacağız. Geçen programımızda anlattığımız ölenin mirasçılarının ölüm halinin karşısındaki durumu çok soru olarak sorulduğunu tekrarlayacağız. Sorulara yanıt vermeye çalışacağız ve güncel olan konularla ilgili olarak süreci tamamlayacağız. Programın fayda getirmesini ezici dostlarımıza katkı sağlamasını, dinleyicilere katkı sağlamasını, ezacı dostlarımızla, onların muhasebe işlemlerini yürüten arkadaşlarımıza, mali müşavir arkadaşlarımıza faydalı olmasını diler. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımız sunuyorum. Öncelikle, Ekim 2009 içerisindeki mali ve SSK yükümlülüklerimiz nelerdir? Alışla geldiği üzere programımızda takip eden ay içerisindeki mali ve SSK yükümlülüklerimizi anlatıyoruz. Bunlarla ilgili tarihleri bildiriyoruz ve güncel gelişmeler üzerinde bilgi vermeye çalışıyoruz. Ekim 2009 mali ve SSK yükümlülüklerimiz nelerdir dediğimiz zaman 5 Ekim 2009'da Ağustos 2009'a ait BA ve BS formlarının bildirimi yapılma tarihi 23 Ekim 2009 Eylül mutasar Beyan vergi idaresine bildirim tarihi, son tarihi 23 Ekim 2009 Eylül 2009 ayına ait Sosyal Gönlük Kurumu bildirimlerinin yapılma tarihi 24 Ekim 2009 hafta sonuna geldiği için 26-10-2009 Pazartesi gününe aktarılıyor tarih bilindiği üzere Eylül 2009 Katma Değer Vergisi beyanlarının vergi idaresine bildirim tarihi. Bunlarla ilgili ödeme tarihlerine gelince muhtasar beyannamelerimizin tahakkuk eden vergilerin ödeme tarihi 26 Ekim 2009 pazartesi. Yine katma değer vergisi beyanları sonucu tahakkuk eden ödemelerimiz için 26 Ekim 2009 ödeme tarihi sonu. Sosyal güvenlik primlerinin son ödeme tarihi ise 31 Ekim 2009 Ekim 2009 da hafta sonuna geldiği için 2 Kasım 2009 olarak ödemelerimizi yapmak durumundayız. Programın girişinde bahsettiğim üzere 30 Eylül gün savaliin resmi gazetede yayınlanan varlık barışı ile ilgili olarak gelişmeleri, süreci sizinle paylaşmak istiyorum. Varlık barışı nedir? Bununla ilgili kronolojik süreç nasıl gelişmiştir? Bu gelişmeler sürecindeki son yaşanan durum nedir? Bunları sizinle paylaşacağım. Bilindiği üzere 5811 sayılı yasa, kısaca Varlık Barışı Yasası diye adlandırılan yasa, 22 Kasım 2008 tarihinde 27.062 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bununla ilgili olarak, 1 nolu bir seri nolu Varlık Barışı Yasası Genel Tebliği 6 Aralık 2008'de 270765 27075 sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı. 2 seri nolu Varlık Barışı Genel Tebliği ise 20 Şubat 2009 tarihinde 27147 sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı. 3 seri Varlık Barışı Genel Tebliği ise 12 Ağustos 2009 tarihinde 27.317 sayılı resmi gazetede yayınlandı. Bunlar tebliğle ile ilgili süre. İlk yasa 5811 sayılı yasa daha sonra çok önemli değişiklikleri içerecek şekilde kamuoyunda torba kanun diye bilinen 10 Temmuz 2009 tarihinde 27.284 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Son tarihi 30 Eylül 2009 olacak şekilde. Bu kanun 5.917 sayılı kanun, kanun ile daha doğrusu 5.917 sayılı kanun ile bütçe kanunlarında ve bazı kanunlarda değişiklik yapan bir kanun olarak yürürlüğe girdi. Kısaca kamuoyunda ve basında torba kanun diye adlandırıldı. Bu torba kanunun bugünkü işleyeceğimiz konu varlık barışı kamuoyunda varlık barışı olarak bilindiği için varlık barışı olarak ne getiriyor ne götürüyor güncelde aynı zamanda ve bu sabahleyin de resmi gazetede yayınlanan bakanlar kurulu kararıyla 31 Aralık 2009'a uzatıldı bundan faydalanma süreci yararlanma süreci bunun üzerinde bilgi vereceğiz peki 29 Eylül 2009 yani dün itibariyle 2009 2009'a 15406 sayılı kararname eki karar 30 Eylül 2009 tarihli bugünkü tarihli 27362 sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı ve varlık barışı ile ilgili olarak son başvuru tarihi 31 Aralık 2009 olacak şekilde düzenleme yapıldı. Kısaca varlık barışı olarak bilinen yasanın kronolojik süreci Yasanın Gelişen süreci Bu şekilde Peki Varlık Barışı Kanunu nedir Sıra sıra başlayalım Soru cevap olarak e, Güncelleyerek Güncel olan konuyu soru cevap Kendi kendimize sorular sorarak Birlikte karşılıklı konuşur vaziyette Programımızın akışını bilgilendirmeyi yapalım Varlık Barışı Kanunu Genel olarak neyi kapsıyor dediğimiz zaman varlık barışı kanunu para, döviz, altın, hisse senedi enstrümanları ve menkul kıymetlerin ile ilgili olarak tüm bildirimleri kapsıyor. Peki varlık barışı kanunu kapsamına giren varlıkları kısaca ne şekilde sayabiliriz? Şirket ortakları için borçlar, para, döviz, altın, menkul kıymet, sermaye piyasası etstrümanları, taşınmazlar, arazi, arsa, tapu kaydına kaydedilen bağımsız kütüğe kayıtlı bölümler, bunların hepsi için bu bildirim yapılabilir. Varlık barışı için oran nedir? Yani varlık barışı beyan edilen tutar üzerinden, Hangi oranda bir vergi ödenecektir? İkinci sorumuz bu bize ne kazandırır? Bununla elde edeceğimiz avantajlar nelerdir? Yurt içi değerler için bu biraz önce bahsettiğim para, döviz, altın, menkul kıymetler, çeşitli sermaye piyasası enstrümanları, tarihli hisse senedi belgeyle ispat edilen her türlü Yine taşınmazlar, arazi, arsa, tapu kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler ve şirketlerin ortaklarına olan borçları varlık barışı kapsamına giren kıymetlerdir, varlıklardır, değerlerdir diyebiliriz. Bu değerler üzerinden yurt içi bildirimler için yüzde beş, yurt dışı bildirimler için yüzde iki oranında vergi ödenir. Peki bununla ilgili olarak örnekler vereceğiz ileride. Kazanımımız nedir? Daha sonra 2008 öncesi yani geriye yönelik zaman aşımı süresi kapsamında olan 2007, 2006, 2005 ve 2004 2003 5 yıl yılları için bu bahsettiğim yıllar için herhangi bir vergi incelemesi yapıldığında bizim varlık barışı kapsamında beyan ettiğimiz tutar, tenzil edilerek matra farkı uygulanır ve bununla ilgili vergi aslı, vergi ziyacısı uygulanır. Örneğin 2005 yılıyla ilgili bir inceleme yapıldı. 10.000 TL matra farkı bulundu. Bunun üzerinden vergi ziyacılısı, vergi aslı, gecikme zammı ve benzerleri tahsil edilmek durumundayken varlık barışı kapsamında bulunduk. 8000 TL beyan ettik. Bizden varlık barışı kapsamında bulunduğumuz için 10.000 8.000 2.000 TL üzerinden biraz önce bahsettiğim vergi aslı, vergi ziyacızası ve diğer gecikme vesaireler alınır. Bir diğer şekilde örneği şöyle tekrarlayalım. 10.000 TL beyan ettik. Bir inceleme yapıldı. 11.000 TL bizden matra farkı salındı. 11.000-10.000 TL üzerinden bu tutar alınır. Varlık Barışı, Kurumlar Vergisi Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Matrağından beyan edilen tutarların indirilmesi üzerine kurulmuştur. Bu süreçle ilgili olarak en son başvuru tarihi 31 Aralık 2009'dur. Yurtdışı beyanları için ve içi beyanları için iki tane olmak üzere vergi idaresince oluşturulan beyan Form 4 ve Form 5 ya da Ek 4 Ek 5 diye yasa ekinde olan beyanlar beyan edilerek gerekli matralar beyan edilecek ve matral sonucu elde edilen beyan üzerinden bahsetmiş olduğum üzere yurt içi için %5, yurt dışı varlıklar için %2 olacak şekilde vergi ve vergi ödenecektir. Ödenen bu vergi daha sonra yapılmış örneğin 2005 yılıyla ilgili, 2006 yılıyla ilgili, 2007 yılıyla ilgili herhangi bir vergi incelemesi olur da Matrat çıkarsa şimdi varlık barışı kapsamında beyan edilen tutar bundan mahsup edilecektir. Kısa bir ara Z raporu devam edecek saygıdeğer dinleyiciler. can kızım urun urun qaşaltından buharke can telef ediyor bilacım kızım bilacım kızım Taś altından bakarken can telef ediyor bilacem kızı, bilacem kızı. Kerimercanı Vurnufındı bağızı kayfe fil canı Şekermiş şerbet mi balacenzim Balacenzim Burnu fındı fe fil canı Şeker mi mi Bala cengizu. Bala cengizu. Saygıdeğer eczacı dostlar, saygıdeğer eczacı dostlarımızın muhasebe ve müşavirlik işlemlerini yürüten muhasebe ve mesle, <gülüyor> müşavir meslek mensupları. Yine güncel olan bir konu için ee, biraz önce bir, <gülüyor> birkaç gün önce ya da 10 gün önce, 15 gün önce İstanbul'da ciddi bir sel felaketi yaşandı. Eylül ayının ilk haftasında, Eylül'ün 10'unda. 2-3 günlük bir ciddi bir sel felaketi yaşandı. Güncura'dan bu konu için bu tür felaketlerin doğaya dayalı gerekli önlemlerin alınmasını, yerel yöneticilerden belediyelerden bunların alınmasını temenni etmekle birlikte, arzulamakla birlikte çağdaş bir insan çağdaş bir yurttaş olarak bunun talep eden, etmekle birlikte bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması da Dileğimizdir. Yaşanacak sel felaketi nedeniyle zayi olan mallar için yapılması gerekenler nelerdir bunlar üzerinde duracağız Sel felaketi meydana geldiğinde bu tür olaylar karşısında ne yapılması gerekir Kanunen izlememiz gereken yol ne olması gerekir bunlar üzerinde bilgi vereceğiz Öncelikle bu zayı olan mallar için itfaiye, belediye zabıta müdürlükleri ve benzeri kurumlardan belgeyle tespit istenilecek. Bu tespit yapıldıktan sonra zayı olan malların emtianın, bu ticari mal olabilir, yardımcı malzeme olabilir. Hazırlanmış bir ürün olabilir, demirbaş tesis olabilir, neyse bunların listesi çıkartılır ve bu listelerle birlikte komisyona müracaat edilir. Bu komisyon karşılığında zayi olan mallarla ilgili olarak idari yasal süreç tamamlanmış olur. Peki selde kaybolmuş kıymetli evramız olamaz mı? Ticari defterlerimiz fatura ve benzeri evraklarımız kullanılmış veya kullanılmamış boş ve fatura ve benzeri vesikalarımız olduğunda ne yapmamız gerekir? Bunlarla ilgili olarak da ticaret mahkemesi ticaret mahkemesine başvurmamız gerekir. Yani birinci işlem vergi idareleri bünyesinde bulunan takdir komisyonlarına başvurarak zayı olan malların vergi idaresince tespiti istenecektir. Neler karşılığında? itfaiye raporu ve belediye ve yetkili kurumlardan alınan raporla listelenmiş emtia yardımcı malzeme, ürün demirbaş listesi bunlarla ilgili olarak takdir komisyonuna rica ediyoruz. Selde kaybolmuş veya Bozulmuş, bozulmaktan kasıt efsavını yitirmiş, su içerisinde kalmış, çamur içerisinde kalmış, boş veya kullanılmış vaziyetteki belgelerimiz içinde aynı prosedürü yerine getiriyoruz. Peki bununla ilgili olarak ticaret mahkemesinde ne yapmak gerekir? Yine ticaret mahkemesinde de olayın vuku bulduğu tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde mali ve hukuki sorunlarımızı ortadan kaldırmak için ticaret mahkemesine yine yukarıda bahsedilen evraklar ekinde dilekçe ile ilgili olarak başvurulur. Bunun için itfa eden belediye zabıta müdününe alınacak tespit tutanağıyla ayırtı, kaybolmuş veya bozulmuş, efsafını yitirmiş, niteliğini yitirmiş bozulmuştan kastımız budur. Defter ve belgeler kullanılmış veya boş faturalara beraber başvurulur. Peki bu Sel felaketi nedeniyle zayı olan malların katma değer vergisi karşısındaki durumu nedir? Bu çok tartışılır bir pozisyondaydı. Önün zayı olan mallar indirim konusu yapılamaz. İndirim konusu yapılan malların düzeltmesi yapılması gerekir. Düzeltme ilave edilecek KDV olarak katma değer vergisi matrağın, katma değer vergisi ilave edilmesi gerekirdi. Fakat sel felaketi nedeniyle zayı olan malların KDV karşısındaki durumunu Maliye Bakanlığı 282 sıranolu vergi kanunu genel tebliğinin 7. bölüm bölümünde şu şekilde düzenlemiş. Çok uzun okuyup sıkmamak için dinleyicileri deprem ve sel felaketi sonucu zayı olan ve zayı olduğu takdir komisyon komisyonlarınca tespit olunan mallara ilişkin katma değer vergisi indirim konusu yapılmış önceki dönemlerde Bununla ilgili olarak 30'a C maddesine göre işlem yapılmayacak. Katma değer vergisi kanunun 30'a A, B, D maddeleri var. C maddesi zayi olan malları kapsar. Buna göre işlem yapılmayacak. Diğer bir ifadeyle bu mallarla ilgili olup... ...önceki dönemlerde indirilen katma değer vergileri... ...düzeltme yoluyla ilave edilecek. Katma değer vergisine ilave edilmeyecektir. Zayi olan sel felaketi nedeniyle zay olan mallarla ilgili... Bu özel bir durum söz konusudur. Bir önceki programımızda mirasın reddedilmesi halinde sigortalının geride kalanlarına ölüm aylığı bağlanabilir mi? diye bir soru sorulmuştu bize. Bu sorunun bir alt sorusu. Ölenin borçlarından dolayı alacaklar ölüm aylığına haciz koydurabilirler miydi? Kamuoyunda halk arasında reddi miras diye bilinen Mirasın reddedilmesi durumunda geride kalanlara ölüm aylığı bağlanabilir diye uzun uzun anlatmıştık. Bunu tekrarlayalım. Mirasın reddedilmesi durumunda hak sahiplerinin yazılı istemde bulunmaları durumunda ölüm aylığı bağlanır. Ölüm aylığı bağlanılması durumları durumu var ise yani o şartlar yerine gelmemişse yapılan ödemeler ödenmiş olan primler toptan geri, geri ödenir. Yine bize sorulan e, sorunun devamı şeklinde Ölen sigortalının hak sahiplerine gelir ve aylık bağlanmayacak haller var mıdır diye sorulmuştu Evet vardır ama reddi miras yani mirasın reddedilmesi durumunda Hak sahibi yazılı istemde bulunursa aylık bağlanmasına engel değildir Aylığı alabilir yani kısaca mirası reddeder Fakat ölüm aylığını alabilir. Peki ölüm aylığı 3 şartta bağlanamaz demiştik. Nedir bu şartlar? 50 ayında yürürlüğe giren yani 2008 Eylül'den itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı sosyal güvenlik kanunun 56. maddesinde ölüm aylığı alınmasına engel olan haklar ölüm aylığı alınmamasına neden olan haller düzenlenmiştir. Bunlar Sigortalıyı öldürdüğünüz zaman hak sahibi ölüm aylığından faydalanamaz. İki, sigortalıyı öldürmeye teşebbüs ederse yine aynı şekilde ölüm aylığından faydalanamaz. Üç, sigortalıya ve hak sahiplerine karşı ağır suç işlemiş ve bu nedenle mirasçılardan, mirasçılıktan çıkarmış olunursa yine bunlar yargı kararıyla Kesinleşmesi durumunda Hak sahiplerine ölüm aylığı Bağlanamayacak Ödenmiş aylıklar varsa Bunlar geri alınacaktır Saygıdeğer Eczacı dostlar Saygıdeğer dinleyiciler Bir Z programının daha Sonuna geldik Bir sonraki Z programında Ekim ayının son haftası Çarşamba günü Buluşmak üzere Sağlıcakla kalın, dostça kalın Sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Chłerze, Dzierdani, Dziera, Binioł, Zor beni, Yerim yerim, Bul beni, Yerim yerim, Gör beni, Yerim Ah beni, beni Sen kalem ol, bende de kağıt. Yaz beni, yarim yarim, çiz beni, yarim yarim, çöz beni, yarim yarim, cię ah, beni, ja Sen ja dem, ja kağıt ja beni, yarim, yarim. Çiz beni, yarim, yarim. Çöz beni, yarim, yarim. Ah, beni. Dzielę diyen dillere, dalara, yollara, çöllere. Diyardan di, bir yol, sor beni, yarim alim, bul beni, yarim alim, gör beni, yarim alim, Ah beni, beni. Sen kalem ol bende kaot yaz beni yarim yar çiz beni yarim yar çöz beni yarim yar adını beni, sen kalem ol bende kaot yaz beni yarim, yarim. çiz beni yar Cześć, Beni, yarim yarim ah Arimia, Arimia, Arimia, Arimia, Arimia, Arimia, Arimia, ja yarim yarim Arimia, Arimia, Arimia, yarim yarim